Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya onları elem dolu bir azap ile müjdele.